Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, Açık Dergi ve Yararlı Sanat Arşivine hoş geldiniz. Sanatın toplumsal ya da siyasal sorunlara çözüm bulmak amacıyla bir araç olarak kullanıldığı örnekleri hakkında konuştuğumuz ve yararlı sanat fikrini tartıştığımız programımızla sizlerle birlikteyiz. Programımıza adını veren ve üzerine konuştuğumuz örnekleri sağlayan arşiv internet üzerinde art.util.org adresinde erişilebilir olan yararlı sanat arşivi. Programımızda bugün Herkes İçin Mimarlık ekibinden Merve Gül Özokçu ve Emre Gündoğdu bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Onlarla birlikte hem Herkes İçin mimarlığı tanıyacağız, neler yaptıklarını öğreneceğiz, hem de Mimarlık ile Sanat Fikri arasındaki ilişkiye dair bazı sorgulamalar yapacağız. Biraz bilmeyenler için kısaca Herkes İçin mimarlığın ne olduğunu anlatabilir misiniz bize? E, merhabalar tekrar Emre ben e, Herkes için mimarlık bir e, Resmi olarak bir dernek 7. yılını Bu sene dolduracak olan e, Bizim aslında mimarlık Öğrenciliği zamanımızdan Okul dışında böyle kendimizi deneyebileceğimiz Kağıt üstünde olmaktan çıkacak Bir işler yapalım Bunları da bir toplumsal fayda amaç Gözeterek yapalım diyerek e, Yola çıktığımız bir eski bir öğrenci Oluşumu vardı bunun 11 yıl öncesinde Kalıyor e, Ya yani Orada yaptığımız işler işte bir Öğretmen lojmanı, balıkçı barınağı gibi işler yapmıştık. Sonra mezun olduktan sonra işte herkes bir yerlerde çalışıyor ediyor ama hani bir şeylerden de rahatsız olma durumu var. Yine bu faydalı bir şeyler üretme, mimarlığı da sosyal sorunlar hakkında daha fazla fikir üretebilen, o fikirleri uygulamaya geçirebilen bir yönde yapabilir miyiz diye bir arayıştan böyle bir 3-4 aylık tartışma sonucu bir belki bir topluluk olarak kalabilirdi. Belki bir mimar, mimarlık ofisi olabilirdi ama sadece de mimarlardan oluşmayan, sadece de yapı işi yapmayan bir oluşum olsun diyerek bir dernek olma kararı alınmıştı. Bu 2011'in Aralık ayında oluyor derneğin kuruluşu. Ondan bugüne işte hakikaten yapı işleri de yapıyoruz. Onun dışında... Mimarlık üzerine ya da onun böyle yandalları diyebileceğimiz şeyler üstüne farklı yaş gruplarıyla, farklı mesleklerle atölyeler yapıyoruz. Kentsel ve kırsal alanlarda bazı konular üstüne fikir üretimleri, bazı etkinlikler gibi şeyler de yapıyoruz. Paneller, konuşmalar gibi böyle ağırlığı mimarlardan oluşan ama başka insanların da üye olabildiği, zaten çalışmalarında hep çok farklı insanların gelip gittiği bir oluşum. Yani... Ne kadar büyük bir ekipten bahsediyoruz? Kaç kişilik? Üye sayısı olarak 96 üyesi var. Bu üyelerin hepsi her zaman aktif olmuyorlar. İşte iş yaşamlarına, kendi yaşamlarına göre zaman bulabildikleri ya da ilgilendikleri konularda aktif oluyorlar. Onun dışında derneğin aslında kurulurken de yani hep böyle bir faydalı iş yapma ama bunu biraz da mimarlığın yapılma biçimini dönüştürme, daha fazla katılımcı, açık bir şekilde yapabilme niyetleri vardı. Bu amaçta aslında çoğu işimizde hep duyurular yapılıyor. Bazen direkt davetleriniz de oluyor. Yani bu işe katkı koymak ister misiniz? Siz de gelin diye. <gülüyor> bu duyuruları genelde üniversite öğrencilere cevap veriyorlar. Onlar işlere dahil oluyorlar. Sonra gelip belki üye de olabiliyorlar. Hani böyle bir 95 üye var ama böyle bugüne kadar ...hani e, projelerinde çalıştığı muhtemelen bine yakın insan var. Zaten etkinliklerde falan çok daha fazla insanlar gelip gidiyor. Hı hı. E, i̇şte dediğim gibi bu insanlar devam ederse dernek üyesine de dönüşüyorlar... ...ya da kendileri başka yerlerde buna benzer işler yapmaya devam ediyorlar. Aslında derneğin esas amacı da kendini büyütmek değil de böyle işlerin yapılmasını nasıl hı. çoğaltabiliriz, öyle bir kaygısı var. Peki ne gibi faaliyet olanları var derneğin? Ne gibi projeler yapıyor? Derneğin aslında ilk projelerinden bir tanesi Altılıköy Okulları projesi. O projede bu Emine bahsettiği ölçek 1 bölü 1 zamanında bir öğrenci grubuyken... Anadolu'da gezinirken aslında oradaki o işleri yaparken fark edilen bir durumdu. İşte taşımalı eğitim dolayısıyla okulların boşaltılması, köy okullarının boş kalması. Dolayısıyla bu okullarda yaşanmadığı, işte bakılmadığı için birkaç yıl içerisinde kaybedilecek yapılara yani bir potansiyeli olan ama kaybedilme ihtimali olan yapılara dönüşüyorlar. Ee, ve bunu aslında bir potansiyel olarak görüp e, işte yerel hayata e, işte katkı sağlamak amacıyla dönüştürmek ve işte köylülerin beraber ortak kullanabileceği aslında sahipsiz bir mekan herkesin sahibi olduğu bir mekan e, elde etmek üzere böyle bir projemiz var. E, bu işte dernekle beraber 7. yılına yaklaşıyor bu proje. E, onun dışında bunun benzerinde sivil toplum kuruluşlarıyla yine işte mevcut yapıların dönüştürülmesi, işte çeşitli atölyeler gerçekleştirilmesi gibi çalışmalar yürütüyoruz. Okullarda çeşitli etkinliklerimiz olabiliyor. Kadınlar ve çocuklarla da çalışıyorsunuz? Mi? Yani kadınlar ve çocuklarla çalıştığımız, örneğin aç evle yaptığımız projede bu özellikle bir projeydi. Evet. Bakaları nasıl seçiyorsunuz? Nerede çalışacağınızı, ne yapacağınızı? Aslında bu alt okulları projesi gibi belli başlı projelerde yani kendimizin tespit ettiği sorunlar üzerinden harekete geçebiliyoruz. Kent ve işte yapı mirası üzerine de gittiğimiz durumlar oluyor bunlar çoğunlukla belki veya işte mültecilik vesaire gibi yani zaten gündemde olan durumlar oluyor. Ama genel olarak dernek artık böyle ilk bir iki yılın sonunda işte belli bir görünürlere de sahip olduktan sonra çağrılar almaya başladı. Hı. Bu çağrıları değerlendiriyoruz yani bir dernek olarak mı yapılmalı işte yoksa bir mimarlık ofisi mi yapmalı bu işi gibi? o Bunun veya işte bir maddi karşılığı olmalı mı? ve aslında bu çağrılar derneğe açılıyor ve işte gerek şey, gerekli bir sayı işte 4-5 kişi gibi bir yani bu işin yüküne bağlı olarak bir sayı toplandığı zaman da ilgilenen insan olduğu zaman da bu işi yapmaya karar veriyoruz. E, aç evre yaptığınız iş birliğinden bahsettim. Başka böyle iş birlikleri var mı STK'larla yaptığınız ne gibi mimarlık dış alanlarla ilişkiler kuruyorsunuz? E, yani Merve'nin dediği gibi böyle kuruluş zamanından sonra aslında <gülüyor> çok fazla derneğe gelen taleplerle hareket edilme durumu oldu. İşte bugüne kadar ...başka bir okul mümkün... TG, işte AÇEV'i saydık... ...Özleyin Vakfı... ...şu anda mesela Türkiye çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı ile beraber bir çalışma var... ...hani böyle... E, ...yerel ya da ulusal ölçekte çalışan vakıflar dernekler... ...hakikaten bazen de işte bir köy okulu... ...yani okul kendisi de gelebiliyor... ...ya da bir mahalleli topluluğu... ...hani bu topluluk bir dernek olabilir... ...ya da inisiyatif olabilir onu... E, ...o durumlara göre değişebiliyor... ...onlar da... Yani bu yapısal ölçekte işler yapıyoruz ama onların yani onların tabii ki bizden belki isimden kaynaklı hani hep beklentileri mimari anlamda çözümler geliştirebilir miyiz ama hani işte bir aç ev derken kadın çocuk üstüne çalışıyor işte çocuklara yeniden özgürlük vakfı çocuk suçluluğu üstüne çalışıyor mesela işte tek ev daha eğitim alanında kalan bir şey mesela Özeyin Vakfı ile çalışırken aslında onların Bitlis e, Tatvan'da Kavar Vadisi'nde böyle bir e, Kavar Tarım Kooperatifi diye bir e, örgütlenmeyi e, kurmuş ya da işte vesile olmuş bir şeydi Özleyin Vakfı. Hani onlarla beraber aslında genel böyle bir tarım kooperatifiyle beraber çalışmak gibi Hı -hı. de bir örnek olabiliyor. Yani aslında bunlar hep yani bizim de şey hani bir sosyal fayda üretmeyi sağ, e, amaçlıyoruz ama bunu... Oturup mimarlar kendi aramızda yapsak hani işin sonunda elbet böyle dört duvar bir tane çatısı olan bir şeye mi gidecek gibi bir riski var. Ama böyle zaten bu konular üstüne bu konularda çalışmış insanlarla, vakıflarla, derneklerle beraber olmak. Hani biz kendi bilgimizi onlarla paylaşıyoruz. Onlar bize başka bir taraftan bir şeyler anlatıyorlar. Aslında sonunda da iki tarafında bilgisinden yeni bir fikir, bilgi, ihtiyaca cevap verebilecek bir şey. <Gülüyor> Belki orada bir, evet, şurada bir binanın yenilenmesi ya da bir bina yapılması gibi ilk başta başlıyor projeler de ondan başka yerlere gitme şansları da olabiliyor. Zaten biz hep o başka yerlere de gitsin, başka şekilde bu yayılsın, beslensin gibi bir şeyimiz oluyor çoğunlukla. Evet. Yani aslında bizim e, mimarlıkla ilişkili bir deneyimimiz var ama işte sivil toplumla ilişkili de bir deneyimimiz artık var diyebiliriz. E, ama işte her sivil toplumun olduğu gibi yani çalıştığı belli alanlar oluyor işte çocuk gençlik işte kadın Hı. eğitim vesaire gibi yani bizim bunların hepsine e, yani hakim olmamız mümkün değil. Dolayısıyla gerçekten bu sivil toplum kuruluşlarıyla beraber iş yapmak da e, yani bizi çok besleyici oluyor. Çünkü bizim dertimiz yani katılımcı süreçlerle proje yürütmek olduğu için zaten e, işte kimin için tasarlanıyorsa onlarla beraber çalışacağımız e, kadar aslında e, bu işte diğer profesyonelleri de işin içine dahil edip böyle ortak bir faydada buluşmak ve aslında bir araştırma yürütmek diyebiliriz. Karşılıklı bir öğrenme pratiği aslında evet. anlamda. Biraz bahsettiniz aslında hani mimarlık ve toplumsallıkla bir giriş yaptık. E, mimarlığın nasıl bir potansiyeli var yaratıcı müdahale bağlamında toplumsal sorunlara? Belki biraz daha bunu açabiliriz, hani şomut örnekler verebiliriz. Evet. Ee, yani işte mimarlık olunca demin dediğim gibi hani belki yapısal anlamda bir şeyler beklenebiliyor ama bizim örneğimizde olduğu gibi ya da bizim benzer ya da başka şekillerde konuya yaklaşan mimarlık ofisleri, mimarlarda olabilir. Aslında onun hani sadece bir bina yapmak değil de bu binanın zaten bir ilk başta o tasarım sürecinin nasıl örgütlendiği işte katılımcı tasarım diyoruz bunlar nasıl yapılıyor o sadece belki tasarım araçları yani işin sonunda bir çizimini modelini çıkaracak bir süreç tasarlamayabilirsiniz de hakikaten herkesin sözünü oraya koyabileceği ya da yani üretilen bir proje vardır. Onun hakkında aslında hani o proje sonuçta mimari temsil araçlarıyla üretiliyor. Aslında bunun ne olacağı sonunda nelere yol açacağını daha farklı anlatabilmek onları e, aktarabilme yollarını e, aramaya çalışırken Şeyleri olabilir mimarın yani yaratıcı e, yöntemler geliştirebilir ama hep de bizim dediğimiz bunu sadece mimarla bir araya gelerek belki hmm. yapamazlar. Hani çok farklı alandan insanlarla yani konunun muhatapları zaten hmm. eğitim konusunda, tarım konusunda çalışabilir. Bir yandan da işte bu yaratıcılık dediğimiz noktada belki e, daha sanatla ilgili kişiler, e, iletişimle ilgili belki hakikaten bazı noktalarda bunların e, Kampanyasıdır PR'ıdır aslında böyle çok farklı yönlerden düşünmek bu şeyi kırmak lazım. Ya aslında Emre'nin bahsettiği hani her zaman böyle hedef kitle böyle hani size açık ve işte cevaplarıyla gelmiyor hani ne düşündüğünü bilen ve bir birlik olarak gelmiyorlar. Dolayısıyla çalıştığınız alanda insanları bir şey bir araya getirmeniz gerekiyor ve işte bu mimar süreçleri nasıl dahil edebileceğinize dair sürekli işte kendinize de sorular soruyor olmanız gerekiyor. O noktada evet yaratıcı süreçler kullanıyoruz. Ama onun dışında da aslında yani yapmaya çalıştığımız şey biraz da bir yani hak savunuculuğu direkt yapmıyoruz. Ama yani işte birey olarak yani hakkımızın neler olduğunu bilip bu farkındalığı arttırmak üzerine hep beraber bir araştırma yürütüyoruz ve dolayısıyla bir yani kamusal alanda insanların bir araya getirmek üzerine yani mimarlık üzerinden aslında bu yaratıcı süreçleri çok önemsiyoruz. Yani bu anlamda mimarlığın yani insanların kendi yaşayacakları alanlara aktif olmak üzere katkıda sağlaması üzerine yani önemli bir yer olduğunu düşünüyoruz. Belki şimdi kısa bir şarkı alacağız verip ondan sonra devam edebiliriz. Ne dinleyeceğiz? Ee, şey hayvanlar aleminden Hayal gücü spor kulübü hayvanlar aleminden özüme de selam yolluyorum buradan. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır dinliyoruz. Ekrem merhaba. Ee, Açık Dergi'de Yararlı Sanat Erşivindeyiz. Herkes için mimarlık konuşuyoruz. Ee, i̇lk kısımda biraz daha katılımcılıktan da bahsettik aslında. Şimdi bu katılımcılığın kurumsal yapınıza nasıl yansıdığını da öğrenmek isteriz. Nasıl bir kurumsal yapınız var? Nasıl karar alıyorsunuz? Ee, hep de sorulan sorulardan <gülüyor> biri konuşmayı da sevdiğimiz. Ee, yani aslında dernek olmayı seçtiğimiz noktada evet derneğiz. Derneğin böyle kağıt üstünde bir... ...yönetimi, kurulları, bir şeyleri var. Ama e, bunu biraz... ...biz hani dernek olmak için dernek olmadık. Yani bizim işlerimizi rahatlatabilir mi? Yani bu dernek olmak e, sayesinde... ...başka işleri... E, ...başka bağlantıları kurabilir miyiz? Bu yapıyı kullanabilir miyiz diyorduk. Aslında e, işte yatay hiyerarşide örgütlenen... ...antihiyerarşik demeye çalışıyoruz bazen... ...ama hani bunu gerçekten yapabiliyor muyuz? Bilmiyoruz. Çünkü çok da öyle bir toplumda değiliz. Biz de bunu aslında yaşayarak öğreniyoruz. Hani... Derneğin üye kanallarında Bu sadece üyelerin e, Olmak zorunda olduğu alanlar ya da kanallar Değil aslında bir konu geldiğinde Bir konu bize geldiğinde ya da bizim aklımıza geldiğinde Hani bunları hep beraber tartışalım Yani bunun konuda bir şeyler yapmak isteyen varsa Sorumluluk almak isteyen varsa Alsın yürüsün yani Buna bir yönetim var sen şunu yap e, Sen de şunda görevli ol diye çalışamıyor dernek iyi ki de çalışamıyor Yani öyle birisine emir verme ve onların iş bekleme gibi bir durum yok yani Ama sadece şey işte yani konuşuyoruz, toplu karar almaya çalışıyoruz. Ee, o toplu karar almak da işte 90 kişinin de bir konu, görüşünü illa ki sen bir şey söyle bu konuya değil de hani zaman vermek, hani böyle bir konu var. Onların görünmesini sağlamak, hani sözünü etmek isteyen de o sözünü etsin diye aslında ona fırsat vermekte. Çünkü hani o katılımcılık baskıcılığa da dönüşebilir bir yerde illa ki fikrini söyle. O da aslında bir şey, düşünmesi gereken bir nokta. Yani e, hakikaten bireyler inisiyatifi alsın ama o sonra inisiyatifi yürütebiliyorlar mı? Gerektiğini aktarabiliyor mu? Onunla ilişkili bir durum o. E, yani öyle diyeyim. E, programın aslında ilk yayın döneminde burada Yağmur Yıldırım'ı ağırlamıştık açık mimarlıktan. Onunla biraz bu günümüzdeki star mimarlık kavrayışı ve işte ana mimarlığın nasıl bir şeye dönüştüğü ve alternatifler üzerine konuşmuştuk. Ee, o bazı terimlerin yapılandırılmış çevre gibi nasıl daha şu anki durumu açıklamak için uygun olduğunu düşünmüştü. Siz kendi mimarlık pratiğinizi ya yani da sürdürmekte olduğunuz pratiği bugün mimarisinin güncel ve ana akım kavrayışıyla karşılaştırdığınızda hmm. e, ne gibi bir sonuç elde ediyorsunuz? Nerede duruyorsunuz? Yani aslında bugün mimarlık pratiği yani görünür olan hani hepimiz açısından görünür olan belli ofisler üzerinden ilerliyor. Yani mimarlık içerisinde olan insanlar için de şu anda yeni ne üretildiğini en çok yarışma ortamlarında yani yarışmaların sonuçlarından görebiliyoruz. Hı. Ve bunlar yani öğrenci projelerine de yani maalesef bence yansıyan bir durumla işte birebir yani gerçek hayatta ne olacaksa bunun görselleştirilmesi üzerinden böyle şey yani böyle görselleştirme profesyonelliği alanında biraz böyle şey fazlaca ilerlemiş durumda. Yani tasarım üzerinden belli çözümler üretmek ve onun sözünü geliştirmek onun araştırmasını yapmak değil de görsellik açısından biraz ilerlemiş durumda. Bizim yani ayrıldığımız en ana damar herhalde bu tasarım açısından ayrılmak oluyor. Yani bizim böyle belli bir tasarım dilimizin olması ve işte yani bunun tasarımının böyle parlaması gibi bir derdimiz yok. Biz hep süreç odaklı olduk. Süreç odaklı olmaya da de devam ediyoruz. Yani yani özellikle yapısal olarak başladığımız bütün işleri hani tamamlıyoruz. Yani böyle tamamlamaktan yana bir şeyimiz yok ama aslında projelendirirken de yani bitmiş olan şeyin ne olduğunu da tekrar tekrar aslında kendi içimizde tartışıyoruz. Çünkü eğer bir iş yapıyorsak, örneğin altılı olan bir köy okulunu dönüştürüyorsak, Oraya işte bilmem ne malzemesinin İstanbul'dan işte yurt dışından o, o köye götürüp de işte bir sürü böyle bir karbon salınımı falan da <gülüyor> böyle vesile olmak gibi bir derdimiz yok. Aslında malzemenin de dönüştürülmesi, emeğin de paylaşılması, işte o köyde bulunan aletlerin kullanılması ve tekrar işte iade edilmesi gibi aslında başka başka durumları da veya yeni malzeme araştırması falan gibi değil mi? Ee, durumları da araştırmaya da devam ediyoruz. Biraz evet. yani aslında deminki soruya verdiğim cevapta hani derneğin nasıl yapılandığıyla işlerin nasıl yapılandığını <gülüyor> örtüştürmeye çalışıyoruz. Yani öyle davranıyoruz belki de ister istemez onu istiyoruz zaten. Sizin peki böyle ilham aldığınız takip ettiğiniz uluslararası örnekler ya da modeller var mı? Bu öğrencilik zamanında da vardı aslında. Çok klasik böyle ilk başlarda da çok söylüyorduk onu. Hep bir Amerika'da işte... Üniversitenin yan kuruluşu gibi örgütlenen Rurus dediği bir örnek vardı. 93 yılından beri kırsal alanda belli bir kırsal alanda ihtiyaç sahiplerine yönelik işler yapıyorlar. Hani ilham verici bir örnekti. Sonra zaten aslında bu bu ana akım mimarının dışında bu sosyal fayda üretme sağ yapmak yani sosyal fayda üretmeye çalışan mimarlık böyle biraz ee, o da bir ana akım oldu demeyeceğim ama yani bu böyle sürekli bir damar haline gelmeye başladı. Dünyada da Türkiye'de de işte bu architecture for artık yok aslında ama yani e, bunlarla başlayan dizanez aktivizm as, diye aslında böyle kitaplarını falan bulabileceğiniz. Türkiye'de de geçen sene mesela Mimar Odası'nın Dayanışma Mimarlığı diye aslında bizim de dahil olduğumuz 7 grubu topladıkları e, böyle bir şey vardı, sergi vardı. Hani e, bizim ilham aldığımız örnekler var. Şu anda zaten beraber... E, de çalıştığımız ya da işte çalışmasak da haberdar olduğumuz böyle bir sürü gruplar hani böyle bir şeyi devam ettirmeye çalışıyor. Hani direkt ilham almak demeyeceğim de aslında çok fazla şu anda böyle etkileşime e, açık bir ortam var. Etkileşime girmeyi de yani seviyor zaten bu gruplar belki özelliklerinden dolayı yani öyle bir ortamda ilerleniyor aslında. Hani böyle birisi vardı ilham aldı demeyeyim belki Evet, yok yani ortam bizi buralara getirdi yani. Şu anda mimarlık ortamı işte ve mimarlık biyeneli vesaire yani bütün böyle görünür olan mecralarda ve okullarda bu yöne gitmeye başladı. Beraber üretme ve beraber düşünme ve işte katılımcı tasarımın araştırılması hmm. üzerine bir eğilim genel olarak var ve çok fazla grup var. Ee, çok genç gruplar da var ve eskiden de işte imeco usulü vesaire de aslında hiç böyle beklemediğiniz arayıp bulduğumuz böyle tarihte de çok böyle ciddi örnekler var tabii ki bunların köklendi. Aslında bu uluslararası örneklerden bahsettikten sonra yarar sanat arşivine bir şekilde bağlayabiliriz sözü çünkü orada da pek çok mimarlık pratiği var arşiv içinde listelenmiş arşive bir vaka olarak dahil olmuş şu anda benim hatırladığım aklıma gelen Project Row Houses projesi var Sırayevler projesi burada da daha önce konuşmuştuk bu programda. Sizin kendi pratikleriniz içinde sanatla kurduğunuz ilişki nasıl ya da bir yararlı sanat pratiği olarak görüyor musunuz herkes için? Mimarda soru <gülüyor> konunun buraya geleceğim o. <gülüyor> Kesindi zaten. Evet. Ee, bu soruyu soruyoruz her zaman. Ee, bu konudaki ee, görüşleriniz neler? Ya e, Biz aslında şey e, biz de işte e, sizinle beraber aslında yararlı sanat üzerine düşünmeye başladıktan sonra da biraz da bu fikirler oturmaya başladı. Ve başka işlerde de e, ya biz sanatla kendimizi hiç ilişkilendirmiyoruz. Yani, yani sanatçı olarak kendisini tabii ki şey yapan adlandıran yani üyelerimiz var yani dernek işlerinden bağımsız olarak ama dernek olarak hiç böyle bir derdimiz olmadı ama işte ürettiğimiz bazı grafikler işte sözü yaymaya yönelik böyle işte farkındalık yaratmaya yönelik bazı pratikler çeşitli yerlerde sergilenmek üzere çağrı aldı işte dünyanın çeşitli yerlerinden önemli yerlerden aslında ve bunlar böyle örneğin aynı işin tekrar tekrar çağrılması bizde önce şey refleksini yarattı yani böyle hani bir sanatçı değiliz bunlar da sanat işleri değil çünkü yani yani toplumun bir şeyden hareketten beslenen işlerde onlar örneğin dolayısıyla bunların tekrar tekrar sergilenmesi değil, biz yeni bir iş yapabiliriz yeni bir söz yeni bir araştırmaya vesile olabilir falan gibi böyle bir şeyim eğilimimiz olmuştu ama biraz da böyle bu yani çekiliyoruz galiba, evet, ama o biraz da şey galiba hani Merve'nin dediği gibi hani sanat nedir sanatçı nedir o tanımlarla ilgili bir evet. şey yani biz doğrudan aklımıza bir sanat iş yapıyoruz biz sanatçıyız gibi bir şey gelmiyor ama Hani insanlar bizi çağırınca bizim yaptığımız sanat işmiyor acaba falan diye de düşünüyoruz da belki yani o demin de dedim hani bunu sadece mimarlı temsil araçlarıyla yapmamak başka alanlarda yani başka medyaları kullanarak e, fa, e, aslında hep bir derneğin şey sözü var hem kendimizin hem de aslında bu katılımcılık denen şeyin yani o insanlar kimse bu işin yapıldığı. Kimler o konuda katkı koyabileceklerse onların sözünün ortaya çıkması, tepeden inme kararlar alınmaması. Aslında böyle farklı mecralar da üretmek hani bu sanat işi denir ya da denmez bilmiyorum. Aslında o sözün çoğalmasını, üretilmesini, paylaşılmasını başka şekilde yorumlanıp oradan sizin başka veriler almanızı sağlayabilecek şeyler gibime geliyor. Hani öyle bakılırsa belki de hakikaten yararlı sanat işi yapıyoruz belki bilmiyorum. Yani onu bizim her değil de hani başkalarının ve sizin yaptığınız böyle bir şeymiş gibi diyebileceği bir şey sanki ya da biliyorum. Aslında sanat camiasının böyle bir eğilimi olduğu söylenebilir. Yani yakın bir zamanda Turner Prize'ın, en büyük sanat ödüllerinden birinin bir mimari projesine verilmesi çok böyle büyük bir tartışma yaratmıştı. Evet. Ee, Onlarla da geçtiğimiz Mayıs ayında yapı fuarında Ensemble'la beraber şey yaptık, beraber bir atölye yaptık, böyle çok sanat konuları üstüne konuşmadık ama hakikaten onların da böyle çok birebir üretimler yaparak far, yani işte Onlar paramızı. Onlar da şaşkındı ama değil miyiz? Evet bizde, <gülüyor> Başka bir Turner Prize'ı mı bize verdiniz falan diye <gülüyor> sorgulamışlar <gülüyor> böyle de. Yani Peki evet. size ulaşmak isteyenler nasıl ulaşsın? Ee, web sitemiz üstünden kolaylıkla hani mesaj atabilirler. Onlara hızlı cevap veriyoruz. Tarkiz evet, için mimarlık.org. Evet yani e, info ve Tarkiz için mimarlık.org. E, .org'a mail atılabilir. Yani sosyal medya kanallarını aktif bir şekilde kullanıyoruz. Oradan iletişime geçebilirler. Çok <gülüyor> teşekkür ederiz bugün geldiğiniz için Erve teşekkür Ayaklarınıza ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.